49 İrade-i Cüz'iyye İrade-i Cüz'iyye Muhammed Akkermani rahmetullahi aleyh yazmıştır. Dehr suresindeki siz ancak Allahü Teala'nın dilediğini arzu edersiniz. Mealindeki ayeti i kerimeden Ebu'l-Hasan eş'ari imamımız Rahmetullahi Teala aleyh. Allahu Teala sizin istemenizi dilemedikçe bir şey isteyemezsiniz manasını anlamıştır. Yani Allahü Teala dilemedikçe kul irade-i cüz'iyyesini kullanamaz demiştir. Eş'ari mezhebine göre kullar irade-i cüz'iyelerini kullanmakta mecbur oluyor. Çünkü Allahü Teala bir kimsenin bir şey yapmaya irade-i cüz'iyesini kullanmasını dileyince o kimse irade etmeye, istemeye mecbur olur. İrade-i mevcut ve mahluk oluyor. Böyle olunca şeytan insana ey kul, niçin zahmet çekersin? Allahü Teala bir işini istemezse sen o işi irade edemezsin derse şeytana cevap verilemez kul faile muhtar olmaz İvadetlerine sevap kötülüklerine azap vermeye sebep bulunmaz kul Allahü Teala'nın dilediğini dilemekte o işin yapılmasına alet olmaktadır Ebu Mensuri Maturidi rahmetullahi teala aleyh İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin rahmetullahi teala aleyh Anladığını Açıklayarak Buyurdu Ki İrade-i Cüz'iyye Bir Varlık Değildir Var Olmayan Şey Yaratılmış Olmaz İrade-i Cüz'iyye Kullarda Bir Haldir Kuvveti Bir Şeyi Yapmak Ve Yapmamakta Kullanmaktır Kullar iradeyi i Cüz'iyyelerini Kullanmakta Serbesttir Mecbur Değildir Bu Meshebe Göre Şeytana İrade bende bir haldir. İyiliğe kullanırsam Allahü Teala iyiliği yaratır. Kötülüğe sarf edersem onu yaratır. Eğer sarf etmezsem ikisini de yaratmaz diye cevap verilir. Allahü Teala'nın kul irade etmeden de yaratması caiz ise de ihtiyari olan işleri yaratmaya kulların kalplerinin ihtiyar ve irade etmesini sebep kılmıştır. İradeyi cüziyemizin sebep olması da Allahü Teâlâ'nın iledir. Kul bir iş yapmayı, ihtiyar ve irade edince yani tercih edip dileyince Allahü Teâlâ da o işi irade ederse o işi yaratır. Kul ihtiyar ve irade etmezse ihtiyari olan, o işi yaratmaz. Şu halde kul iradeyi cüziiyesini ibadete sarfederse Allahü Teala ibadeti yaratır. Eğer günahlara sarfederse günahları yaratır. O zaman kul dünyada fena olur, ahirette azap görür. Böyle olduğunu bilen bir kimseye şeytan bir şey diyemez. Yukarıdaki ayet-i kerimenin manasını Ebu Mensuri Ma'turiydi, rahmetullahi teala aleyh şöyle açıklıyor: İhtiyari işleriniz yalnız sizin iradenizle olmaz. Sizin iradenizden sonra Allahü Teala da o işi irade edip yaratır. Görülüyor ki işi yapmakta kullar müstakil değildir. Mu'tezile yolunda olanlar insan bütün işlerini kendisi yaratır diyorlar yaratmakta kulları Allahü Teala'ya şerik ediyorlar. İran'da kendilerine Şii adını veren kimseler de kaza ve kadere Mutezile fırkası gibi inanıyor. Böylece Ehli Sünnet alimlerinin yolundan ayrılıyorlar. Hak Sözün Vesikaları ve Eshab-ı Kiram kitaplarında değerli kitaplardan alarak bunların yazılarına uzun cevap verilmiş ve kaza kader bilgisi anlatılmıştır. Mevahi-i Dile de, Bedir gazasını anlatırken irade-i cüz'iyye uzun bildirilmiştir. Esabe-i Kiram kitabında da büyük alim veli-i kamil Mevlana Halid-i Bağdadî'nin rahmetullahi teala aleyh de irade-i cüz'iyye risalesi vardır. Mevlana'nın kardeşi Mahmud sahibin oğlu Muhammed Esad rahmetullahi aleyhim Bugiyetül Vacit kitabının 9. mektubunda bu risaleyi neşretmiştir. Kitap 1334 miladi 1915'te Şam'da basılmıştır. Kitapta risalenin şerhleri ve şarihleri de bildirilmiştir. Mevlana Halid-i Bağdadi rahmetullahi teala aleyh Cevheri kitabında kulun ihtiyarını ve irade-i uzun anlatmaktadır. Abdülhamit Harputi bunu şerh ederek Simtul Akbari ismini vermiş, 1305 miladi 1888'de İstanbul'da basılmıştır. İnsanın ihtiyari hareketi 4 şeyle meydana gelmektedir. 1. O işi dimağında tasavur etmek, hatırlamak. 2. O şeyden lezzet duymak. 3. Sonra o işi yapmayı kalbiyle ihtiyar etmek, seçmek ve iradeyi cüz'iyeyi kullanmak. Yani hareket etmeyi dilemek. 4- hareketin meydana gelmesi. Birinci ile ikinciyi Allahü Teala yaratıyor. Çünkü tasavvur ile şevk var olan şeylerdir. Var olan yaratılmaya muhtaçtır. İhtiyar ve irade yücüziye kuldandır. Hareketi yaratan Allahü Teala'dır. Kuldan İhtiyar ve iradenin meydana gelmesi de, ancak önce tasavvur ve şevk yaratılması ile olur. Mesela, bir kimse sadaka vermeyi ve sevabını tasavvur eylese, kendisinde şevk veya nefret hasıl olur. Bunu ihtiyar ve irade eder veya etmez. Şevk, irade demek değildir. Nefret de iradeyi kullanmamak değildir. Allahü Teala'nın kazası, takdiri, levh-i mahfuzu'a yazması ilmi ezelîsine uygundur. Bilgisi de bildiği şeylere tabidir. Yani her şeyi ileride ne zamanda ve nasıl olacak ise veya olmayacak ise ezelde öylece bilmiştir. Bildiğini takdir eder ve yazar. Bundan dolayı cebri olmaz. İlerideki şeyler ilmine tabi olsaydı cebr lazım gelirdi. Allahü Teala'nın ilmi eşyanın yaratılmasını ve sıfatlarını, hallerini icabetseydi cebr olurdu. Fakat böyle değildir. Bunun aksinedir. Allahü Teala'nın yardımıyla sözümüz tamam oldu. Dürriyekta şerhinin sahibi rahmetullahi teala aleyh Diyor ki, insanların kalpleriyle veya bedenleriyle yaptıkları her işin ve canlılarda ve cansız şeylerde meydana gelen her işin, Allahü Teala'nın Teâlâ'nın ezelde bilmesi ve dilemesi ve halk etmesiyle olmalarına kader ve takdir denir. İnsan bir şeyi yapmayı veya terk etmeyi ihtiyar ve irade eder, yani kuvvetini kullanır. Sonra Allahü Teala da bunu irade eder. Kudretini kullanırsa bu şey olur. İlk ikisine kesp, son ikisine halk denir. Bu şeyi Allahü Teala beğenirse taat olur. Bunun için insana ahirette sevap verilir. Bir taat yapılırken sevap kazanmak niyet edilirse kurbet olur. Beğenmezse, masiyet, yani günah olur. Ahirette, itab veya, ikab olunur. Mekruh işleyen veya, müekket sünneti, özürsüz terk etmeyi adet edinen, itab olunur, azarlanır. Farzı terk eden, veya haram işleyen, tevbesiz ölür, ve şefaate affa kavuşmazsa, ikab olunur, yanar. İnsanda ihtiyar ve irade ve kudret yani kesb bulunduğuna inanmayan mürtet olur. Bir ihtiyar müslümanın kızına nasihati ve münacatı. 1. Saadet nedir? Dünyadaki bütün insanlar mes'ud olmak ister. Fakat mes'ud olan pek azdır. Neden bu böyledir? Çünkü saadetin neden ibaret olduğu bilinmiyor. Asıl iş, saadetin ne olduğunu bilmektedir. Saadet, yalnız dünya saadetinden ibaret değildir. Aksine, asıl saadet, ahiret saadetini elde etmektir. Ahiret saadeti nasıl elde edilir? Ahiret saadeti için, Allahü Teala'nın kanunlarına ve emirlerine yani Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamberimizin Aleyhisselam sözlerine itaat etmek lazımdır. Allahü Teala'nın emirleri arasında öldükten sonra tekrar dirilmek yani ahirete inanmak da vardır. Cenab-ı Hak ahiretin nihayetsiz olduğunu ebedi olduğunu bize bildiriyor. Dünya hayatı ise sayılı günlerden ibarettir. O halde saadet iki başlı demektir. Biri ahiret saadeti, öteki dünya saadeti. Bu iki saadetten hangisi önemlidir? Bunu akıl ve izan sahibi insanlar kolaylıkla anlayabilir aklımız ve izanımız, ahiret hayatının, dünya hayatıyla mukayese edilemeyecek kadar, önemli olduğunu bize gösterir. Buna rağmen, insanların dünya için gösterdikleri gayret ve çalışmaların, onda birini bile, ahiret için göstermedikleri meydandadır. Bunun akıbetinin ne kadar acı ve ne kadar korkunç olduğuna, Acaba inanmıyor muyuz? İnanmıyorsak kurtuluş ümidi yoktur. Allahü Teala'ya inanmayanların yeri ebedi olarak cehennemde yanmaktır. Eğer inanıyorsak Allahü Teala'nın emirlerini yapmamak bir gaflet, bir nevi uyku ve bir dalalettir. Bu uykudan uyanamayanlara yazıklar olsun. Dünya saadeti için söz söyleyenler, kitap yazanlar ve bunu dikkatle okuyanlar, dinleyenler çoktur. Ahiret saadetine gelince buna dair Hakk'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin sözleri, hadis-i şerif ve din alimlerinin binlerce kitapları vardır. Fakat bugün artık bunları okuyan bunları söyleyen, söyleyenleri ve yazanları dinleyen az insan kalmıştır. Çok ehemmiyetli olan ahiret saadeti adeta unutulmuş, sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir gaflet içinde bulunmaktayız. Bu ise felaketin en tehlikelisi ve akibetlerin en korkuncudur. İşte kızım, benim yazılarımın asıl maksadı, seni bu korkunç felaketten kurtarmaktır. Yani seni cehennem denen büyük ateşten korumaktır. Sen idrakin ve anlayışın nisbetinde bu yazılarımdan hisse alacaksın. Cenab-ı Hak seni hakikati iyice anlayacaklardan, ve bu anlayışa göre hareket edenlerden eylesin. Amin. Din alimlerinin yazdıkları kitaplar var iken, ayrıca bu mevzularda çocuklara nasihat vermenin lüzumsuz olduğunu düşünmek doğru değildir. Çünkü, çocuğunun saadetini isteyen bir baba, yalnız dünyanın kısa saadetini değil, ahiretin sonsuz saadetini de Çocuğuna bildirmekle vazifelidir. Babaya bu vazifeyi veren cenabı hak'tır. Bir çocuk ne kadar kayıtsız olursa olsun babasının kendisi için yazdıklarını merak ederek hiç değilse bir kere okur. Bu yazılardan ders alacak anlayış ve uyanıklığı da gösterirse kendisini kurtarmış olur. Zamanımızda din bilgilerini veren kitaplarımız, öğretmenlerimiz kifayetsizdir. Büyük şehirlerdeki bazı mektep ve cemiyet muhitinin din ile ilgisi zayıf görünüyor. Bu şartlar içinde çocuğun doğru ve yeter derecede din bilgisi alması çok zorlaşmıştır. Bunun için hiç değilse, Müslüman dininin temel kaidelerini ve özünü Burada söylemek çok ehemmiyetli bir vazife haline gelmiş bulunuyor. Temel kaideler şunlardır. 1. İmanın, inanmanın şartları. 1. Allahu Teala'ya inanmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Kitaplara inanmak. 4. Peygamberlere inanmak. 5. Ahirete Öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak 6 kaderin yani hayır ve şerrin Allahü Teala'dan geldiğine inanmak 2 Müslümanlığın şartları 1 kelime-i şahadet 2 namaz 3 oruç 4 zekat 5 hac 2 Dünya ve ahiret Günün birinde iki ellerimiz yanımıza gelecek ve dünyadaki hayatımız sona erecektir. Bu dehşetli bir hakikattir. Bu hakikat karşısında hayat nedir, ölüm nedir diye düşünmeyen bir insan olmaması lazımdır. O halde hayatın ne olduğunu Dünyaya niçin geldiğimizi, ölümün ötesi ne olduğunu bilmek ve öğrenmek insan olmanın ilk şartıdır. Hayata niçin geldiğimizi hayatın sahibinden daha iyi bilen olur mu? Her şeyin olduğu gibi hayatımızın sahibi de Allahü Teala'dır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve Zâriyat suresi 56. ayetinde mealen, Ben, insanları ve cinnileri ancak beni bilip itaat, ibadet etmeleri için yarattım, buyuruyor. Bu büyük hakikati, yaşadığımız bu zamandaki insanların kaçta kaçı biliyor ve ona göre hareket ediyor. İnsanların büyük çoğunluğunun bu hakikati bilmediklerini, bilenlerin de, bu hakikate göz yumduklarını veya ehemmiyet vermediklerini görüyoruz. İşte felaket de bu noktadan başlıyor. Bu hakikati bilmemek veya bildiği halde ona göre davranmamak, hele bu hakikate inanmamak, bir insan için, bilhassa bir Müslüman için, tasavvur edebileceğimiz en büyük bahtsızlık, en büyük facia en büyük felakettir. Çünkü Allahü Teala kendi emirlerine inanmayanları ebediyen inanıp da emirlerini yapmayanları irade ettiği kadar cehennem ateşinde yakacağını kitabı kadiminde bizlere bildiriyor. Allahü Teala insanlar gibi yalan söylemez. Emirlerini mühimsemeyenleri Mutlak cezalandırır. Allahü Teala'nın cezası çok ağırdır. Kendini bu cezadan korumayanlara yazıktır. Dünyadaki kısa hayatımız için sonsuz ahiret hayatımızı cehennem içinde geçirmek aklı başında bir insanın işimidir. 3. Müslümanlık nedir? Müslümanlık maddi ve manevi temizliktir vücut temizliğini ve kalp temizliğini emreder. Müslümanlık dünya ve ahiret saadetini sağlayan tek yoldur. Hakiki müslüman Allahü Teala'nın kaderine inanan müslüman dünyada daima huzur içindedir. Çünkü bu müslüman şuna inanmıştır. Kendisine gelen hayır ve şer Allahü Teala'dandır. Allahü Teala'nın takdiridir. Allahü Teala'dan gelen her şeyin kendisi için iyi olduğunu, fena zannettiği şeyin sonunun iyi olacağını düşünür ve böylelikle iç rahatlığını bozmaz. Felaketlere de kolaylıkla göğüs gerer. İşte böyle bir insan Allahü Teala'nın sevgili kuludur. Bu suretle o insan. Ahiret saadetine de ulaşmış olur. Müslümanlığın emirlerini yapan bir insan dünyada her türlü kötülükten ve her türlü zarardan kendisini korumuş olur. Müslümanlık ve İslamlık aynı terimlerdir. Allahü Teala Kur'an-ı Keriminde Zümer suresi üçüncü ayetinde mealen Allahü Teala'nın indinde din. İslam dinidir, buyurmuştur. Bugün İslamlığın dışındaki dinler Allahü Teala'nın indinde din değildir. Hristiyanların ellerindeki İncil, Musevilerin ellerindeki Tevrat, Peygamberimizden evvelki zamanların kitaplarıdır. Kur'an-ı Kerim bütün bunların hükümlerini kaldırmıştır. Müslümanlık iyi ahlak demektir. Allahü Teala peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ben seni iyi ahlakı tamamlamak için yarattım buyurmuştur. Peygamberimizin aleyhisselam her sözünde, hadis-i şeriflerinde büyük dersler, güzel ahlak özellikleri vardır. 4. İman ve itikat. Bir insanın Müslüman olabilmesi için İman, itikat sahibi olması. Yani Müslümanlığın kanunlarına ve emirlerine inanması şarttır. Hatta yalnız inanması kafi değildir. Bu emirleri beğenmesi ve sevmesi de lazımdır. Bu da bir bilgi işidir. İnanma, iman çok mühimdir. İman ufak bir şüpheyi götürmez. Şüphesi olan din alimlerinden şüphesini sorarak ve öğrenerek gidermelidir. Aksi takdirde iman nimeti elden gider. İmansız insan dünyanın en bahtsız insanıdır. Çünkü ebediyen cehennem azabında yanmaya mahkumdur. Allahü Teâlâ'nın emirlerinin ve yasaklarının bir kısmına inanıp, bir kısmına inanmamak doğru değildir. iman, tam olmalıdır. İman sahibi olmak için 6 şart vardır. 1. Allahu Teala'ya inanmak. 2. Meleklere inanmak. 3. Kitaplara inanmak. 4. Peygamberlere Aleyhisselam inanmak. 5. Ahirete, öldükten sonra tekrar dirilmeye inanmak. 6 kaza ve kaderin Allahü Teala'dan geldiğine inanmak. Bunların birisine inanmayan imansızdır. Bu haliyle ölürse Allahü Teala cümlemizi muhafaza buyursun ebediyen cehennemdedir. 5. Allahü Teala'nın varlığını ispat. Allahü Teala'nın zatını görmüyoruz. Fakat Allahü Teala'nın eserlerini, yarattıklarını her zaman, her yerde görüyoruz. Güneş, ay, yıldızlar, denizler, dağlar, taşlar, insanlar, hayvanlar, ağaçlar, gece ve gündüz, yaz, kış, ne görebiliyorsak, bütün bunların yaratıcısı hiç şüphesiz Allahü Teala'dır. Çünkü Allahü Teala'dan başka bir varlık, mesela insanların en akıllıları bir araya gelseler, bu muazzam mesellerden en küçüğünü, mesela bir karıncayı yaratabilirler mi? Bir pastör hiç yoktan bir mikrop yaratabilir mi? Bir Edison güneş ışığına muadil bir ışık icat edebilir mi? Bir Galile Dünyanın dönüşündeki intizamı değiştirebilir mi? İnsanları göklerde ve deniz altında dolaştıran, radyoları bulan bir insanın beynini yaratan kimdir? Bütün bu azametli varlığı yaratanı inkar etmek için, insanın ya ahmak olması, ya koyu cahil olması veya kör bir inadın kurbanı olması lazımdır. Bu eserlere tabiat, natür diyenler var. Göklerdeki muazzam alemleri, dünyada gördüğümüz her eseri, dünyanın dönüşünü, gece ve gündüz hadiselerini, mevsimleri ve her şeyi tabiat kuvveti, tabiat kanunudur diyerek Allahü Teala'yı inkar edenler var. Bunlara sormak lazım. Bu muazzam eserlerin sahibi yok mudur? İnsanların meydana getirdikleri en ufak bir eser, insan şuur ve zekasının bir mahsûlü olduğunu kabul ediyoruz. Bu akılları durduran muazzam eserler, kendi kendine meydana gelmiş olabilir mi? Bu eserlerdeki intizamı ve mubazeneyi, şuursuz ve donuk tabiat mı meydana getirmiştir İnkarcıların bu sözlerini normal bir aklın hatta basit bir anlayışın dahi kabul etmesi mümkün değildir 6 Allahü Teala'dan korkmak ve Allahü Teala'yı sevmek Allahü Teala'dan korkmak ve Allahü Teala'yı sevmek ibadetlerin en makbulüdür. Allahü Teala'dan korkmak ve Allahü Teala'yı sevmek bir bilgi işi olmakla beraber aynı zamanda bir çalışma, bir gayret işidir. Herkes kolaylıkla bunları elde edemiyor. Allahü Teala istediklerine kendisini sevdirir, korku ve haşiyet verir. Bunu herkese nasip etmiyor. Nasip ettiği kulunu seviyor demektir. Çok kimse uzun gayret, telkinler, çalışmalar sonunda bu mertebeye erişiyor. Allahü Teala'dan korkmak ve Allahü Teala'yı sevmek için pek çok sebep vardır. Allahü Teala'dan korkmak için sebepler. Dünyada insanın başına gelen felaketleri düşünelim. Hastalanmak, yaralanmak, vücudun bir parçasından mahrum olmak, Aç kalmak, susuz kalmak, fakir olmak, akıldan mahrum olmak, çoluk ve çocuğunun başına felaketler gelmek, yangınlar, zelzele gibi mahluklar vasıtasıyla veya doğrudan doğruya Allahü Teala tarafından insanlara takdir edilen felaketler, elemler Allahü Teala'dan gelmektedir. Dünyadaki elemler nihayet geçicidir, ahiretteki ise. Ebedidir. Oradaki azap bitmeyen bir azaptır. Yahut imanla ahirete intikal etmiş günahkar bir Müslüman ise Allahü Teala'nın irade ettiği kadar azap görecektir. Ahiret azabı kabre girildiği andan itibaren başlayacaktır. Bütün bunlar Allahü Teala'dan korkmak için yeter derecede sebepler değil midir? Allahü Teala'yı sevmek için de sebepler pek çoktur. Evvela Müslüman olarak dünyaya gelmek. Yani bir Müslüman ananın ve bir Müslüman babanın evladı olarak dünyaya gelmek, bütün ömrümüzce Allahü Teala'yı sevmek, Allahü Teala'ya şükür ve hamd etmek için tek başına en büyük sebeptir. Mesela Hristiyan ana babadan dünyaya gelmiş olsaydık Artık Müslümanlık yolunu bulmak bizim için çok zor veya imkansız olurdu. Hristiyan topluluğu içinde yaşar ve ahirete imansız olarak giderdik. Zamanımızda Müslüman olarak doğmak da kafi değildir. Müslümanlığı sevmiş, elinden geldiği kadar Müslümanlık yolunda yürümeye gayret etmiş bir ailenin çocuğu olmak da ayrı bir taliydir. İsmi Ahmet veya Hatice olup da Müslümanlık icaplarını yapmayan, hatta Müslümanlığı hor gören nice sözde Müslümanlar var. Akıl ve izan sahibi olmak, iyi ve kötüyü anlayabilecek bir tahsil ve anlayış seviyesinde bulunmak da Allahü Teala'nın en büyük nimetlerindendir. Bundan başka insan haklarını tanıyan bir devletin ferdi olarak yaşamak Sıhhatte olmak, fakir olmamak vesaire gibi binlerce nimet hep Allahü Teala'nın lütf ve ihsanedir. Bu saydığımız nimetlerden mahrum olan milyonlarca insanın, milyonlarca Müslümanın bulunduğunu düşünürsek Allahü Teala'yı nasıl sevip şükretmemiz lazım geldiği kolayca anlaşılır. 7 Allahü Teala'nın kitabı, kanunu. Allahü Teala'nın kitabına Kur'an-ı Kerim'e inanmak imanın şartlarındandır. Bir ayetinden bile şüphe etmek caiz değildir. Şüphe edenler Allahü Teala'yı seven, doğru din adamlarının, İslam alimlerinin kitaplarını okuyarak şüphesini gidermelidir. Allah Teala çok merhametli olduğu için emirlerini ve yasaklarını dünyada işitmeyen insan kalmasın diye yalnız peygamber göndermemiş. Ayrıca kitabını, kanununu da göndermiştir. Müslümanların kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim peygamberimizden Aleyhisselam evvel dünyaya gelen milletlere Allahü Teala tarafından gönderilen kitaplardaki emirleri ve hükümleri de içinde topladığı için bütün insanlara hitap eden bir kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim bugünkü dünyada mevcut Hristiyan, Yahudi, Mecusi vesaire gibi çeşitli dinlere sapmış insanlara da doğru yolu gösteren bir kitaptır. Kur'an-ı Kerim'e inanmayan Müslüman sayılmaz. Müslüman olmayan da Allahü Teala'nın ateşinden kurtulamayacaktır. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın kelamıdır. Yani Kur'an-ı Kerim'deki her söz ve her kelime Allahü Teala tarafından Peygamberimize Aleyhisselam bildirilmiştir. Peygamberimize Aleyhisselam bu sözler vahiy yoluyla yani meleklerin büyüklerinden Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla bildirilmiştir. Cebrail Aleyhisselam insan şekline girerek bunları peygamberimize Aleyhisselam okumuş ve ezberletmiştir. Peygamberimize Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim parça parça, kısım kısım gelmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'nın emirlerini alır almaz hem kendilere ezberler hem de kendi yakınlarına ezberletirdi. Vahi katiplerine de yazdırırlardı. Sonradan bunlar bir araya toplanarak Kur'an-ı Kerim meydana gelmiştir. Dünyanın her tarafındaki bütün Kur'an-ı kelimeler birbirlerinin aynıdır. Bir kelime hatta bir harf bile değişik değildir. Halbuki Hristiyanların ellerindeki İncil'ler, birbirlerini tutmuyor ve birbirlerine benzemiyor. Kur'an-ı Kerim'in her ayetine, her cümlesine inanmak şarttır. İçinden birisine inanmamak, insanın imanını giderir. İmansız insanın ahireti hüsrandır. Allahü Teala'nın emirleri münakaşa edilemez. Herkesin kendi anlayışına göre mana vermesi veya işine geldiği şekilde anlaması caiz değildir. Kur'an-ı Kerim'i en iyi anlayan yalnız peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Peygamberimiz aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in bizim anlamadığımız taraflarını hadis-i şerifleriyle açıklamıştır. Ayrıca büyük din alimleri Kur'an-ı Kerim'i tefsir etmişlerdir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayetlerin çok geniş manaları vardır. Onun için Kur'an-ı Kerim'i kelime kelime tercüme etmekle tam manası ifade edilemez. Ancak her ayetin selâhiyetli büyük din alimleri tarafından tefsir ve izah edilmesiyle manasını öğrenmek mümkündür. Kur'an-ı Kerim'i Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem sözleridir diyenler vardır. Bunu söyleyenler hiç şüphesiz, imansızdır, kafirdir. Kur'an-ı Kerim Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem ayet ayet gelmeye başladığı zaman o zamanın en meşhur Arap şairleri ve edipleri bir ayetinin benzerini söylemekten aciz kaldıklarını ifade etmişlerdir. Bu bakımdan da Kur'an-ı Kerim'e bir mucize denmektedir. Kur'an-ı Kerim Allahü Teala'nın insanlara en büyük nimetidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim dünya ve ahirette insanları saadete götürecek yolları açıklamıştır. Bu yolda gidenlere ne mutlu. 8 Peygamberler Allahü Teala emirlerini ve yasaklarını insanlara peygamberler aleyhisselam vasıtasıyla bildirmiştir. Peygamberler de aleyhisselam insandır. Fakat Allahü Teala'nın bilgili, ahlaklı ve kusursuz yarattığı büyük insanlardır. Peygamberler manen Allahü Teala'ya yakın insanlar olduğu için onların fikirlerine ve kalplerine bizimkilerden farklı ve daha geniş bilgiler ve ilhamlar verilmiştir. Müslüman alimlerinin bildirdiklerine göre dünyanın yaratılışından bizim peygamberimize Aleyhisselam kadar 124 binden ziyade Peygamber Aleyhimsselam gelip geçmiştir. Bizim peygamberimiz, Aleyhisselam en son ve en büyük peygamberdir. Bizim peygamberimizden Aleyhisselam sonra artık dünyaya peygamber gelmeyecektir. Peygamberimiz Aleyhisselam Allahü Teala'nın en çok sevdiği kuludur. Allahü Teala peygamberimize Aleyhisselam sen olmasaydın bu alemi dünyayı ve semaları yaratmazdım buyurmuştur. Peygamberimiz aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de dünyaya gelmiştir. Bir üniversitede okumamıştır. Tahsilleri yoktur. Ümmidir. Fakat dünyadaki bütün insanların en akıllısı, en bilgilisi, en hayırlısıdır. Çünkü Allahü Teala onu asırlarca artık peygambersiz kalacak olan dünyanın son ışığı olarak yaratmıştır. Bu ışık kıyamete kadar nurunu devam ettirecektir. Peygamberimize ve bütün peygamberlere aleyhisselam inanmak imanın şartlarındandır. Peygamberimize aleyhisselam inanmayan müslüman sayılmaz. Müslüman olmayan da ateşte ebedi yanacaktır. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala bizlere bildiriyor. 9 ahirete inanmak imanın şartlarından birisidir. Öldükten sonra tekrar dirileceğimize inanmayan imansız olur, kafir olur. Ahirete böyle giderse ebedi olarak cehennem azabına mahkûm olur. Bugünkü insanların çoğunun buna inanmayan bir görünüşleri var. Bunlar hayatı yalnız dünyada rahat etmek ve iyi yaşamaktan ibaret sanıyor. Gaye sanki, dünyada eğlenmek, gezmek, rahat etmek, zengin olmaktan ibarettir. Bu insanlar, öldükten sonra, tekrar dirileceklerine ve hesaba çekileceklerine inanmıyor görünüyor. İnsanlar, bu derece hissizlik içinde yaşayamaz. Bu kadar kayıtsızlığın manası, bu olsa gerektir. Öldükten ve toprak ve toz haline geldikten sonra tekrar dirilmenin mümkün olmadığını söyleyenlerin sayısı az değildir. Bunu söyleyenler şüphesiz imansız, dinsiz, zavallı insanlardır. Tekrar dirilmek mümkün değildir diyenlere verilecek mantıki cevaplar vardır. Allahü Teala'nın azameti bir insanı hiç yoktan, bir damla sudan Yaratmaya muktedir de, ikinci defa yaratmaya muktedir değil midir? Gözümüzün görebildiği alemlerin ve dünyadaki muhteşem eserlerin yaratıcısı, bir insanı tekrar diriltmekten nasıl aciz olabilir? Ağaç, kışın yapraklarını döker, kuru dallar ile cansız zannedilir. Bunlar bahar gelince tekrar canlanmıyor mu? Büyük Mevlana Celaleddin Kuddises sırru toprağa ekilen hangi tohum toprağın yüzüne canlı olarak çıkmamıştır diyerek toprağa gömülen insanların tekrar canlanacaklarına işaret etmiştir. Bu mevzuda Hazreti Ali'ye kerramallahu veche atfedilen aşağıdaki mantıki muhakeme ne kadar güzeldir. Ahmet ahirete inanmıştır. Ahmet'in arkadaşı Kaya tekrar dirileceğine inanmıyor. Ahmet, Kayayı ikna için çok uğraşıyor, muvaffak olamıyor. Nihayet Ahmet Kaya'ya şunları söylüyor: Ben ahirete inanarak Allahu Teala'nın bütün emirlerini yapıyorum. Allahu Teala'nın emirlerini yapmak için Belki senden biraz fazla yoruluyorum, zahmet çekiyorum, namaz kılıyorum, oruç tutuyorum. Sen bunları yapmıyorsun. İkimiz de ihtiyarladık ve ikimiz de öldük. Daha mezara girer girmez, ahiret var mı, yok mu belli olacaktır. Eğer ahiret varsa, ben kazandım. Orada itibarım ve rahatım yerinde demektir. Eğer ahiret yoksa ben hiçbir şey kaybetmem. Dünyadaki yorgunluğumla kalırım. Sana gelince eğer ahiret yoksa ne kardasın ne ziyandasın. Amma ahiret var olduğuna göre mahvoldun oldun demektir. Artık Allahu Teala'nın bitmeyen ebedi azabı senin yakanı bırakmayacaktır. Bu mantıki muhakemeye göre, hangimizin yolu doğru yoldur? Bunu senin anlayışına bırakıyorum. Bu muhakeme tarzındaki mantığın kuvveti karşısında, söylenecek tek söz yoktur. Şunu da işaret edelim ki, ahirete şüphe ile inanmak, iyi bir inanış değildir. Tam ve şüphesiz inanmak lazımdır. 10- Kadere, hayır ve şerre inanmak İmanın şartlarından biri de kadere ve hayır ve şerrin Allahü Teala'dan geldiğine inanmaktır. Kaderin manasını Türkçe'de alın yazısı diye ifade ediyoruz. Allahü Teala her kulunun başından geçecek her şeyi evvelden bilir. Kaderi değiştirmek kimsenin elinde değildir. Dilerse gene Allahü Teala değiştirir. Kader Allahü Teala'nın bir sırrıdır. Hayır ve şer Allahü Teala'dan gelir. Çünkü külli irade Allahü Teala'dadır. Allahü Teala kullarına da cüzî irade vermiştir. İşte bu cüzî iradeyi Allahü Teala'nın emrettiği yolda kullananlar mükafatlanırlar. Fena yollarda kullananlar da cezalandırılır. İnsanları cennete veya cehenneme götüren işte bu cüz-i iradedir. Bir Müslümanın içki içmesi cüz-i iradesini Allahü Teala'nın emrine muhalif olarak kullanmasıdır. Başka bir Müslümanın içki içmemesi cüz-i iradenin Allahü Teala'nın emrine göre kullanılması demektir. Bunun gibi bir insanın cüz-i iradesini İyi veya kötü istikamette kullanması kendi elindedir. Kulun cüzi iradesini kötü istikamette kullanması ile Allahü Teala o kula şer getirir. O halde şerri hazırlayan gene kuldur. Allahü Teala zalim değildir. Bilakis Allahü Teala'nın merhameti bir annenin evladına olan merhametinden çok üstündür. Bununla beraber sebebini bilmediğimiz şerrin hikmetini ancak Allahü Teala bilir. Allahü Teala'nın her iradesinin ve her tecellisinin sebebini ve hikmetini anlamak kullar için çok zaman mümkün olmaz. 11. Namazın faziletleri. Namazın maddi ve manevi pek çok faydası vardır. Maddi faydeleri şunlardır. Her gün beş defa abdest alan Müslüman, temiz bir insan demektir. Her gün kırk defa, kırk rekat, Allahü Teala'nın emriyle eğilerek, secdeye kapanarak ayağa kalkan bir insan, vücudunun her uzvunu hareket ettiren bir idmancı demektir. Temiz ve hareketli bir insan, ömrünün her yaşında sıhhatini muhafaza edebilir. Dikkat edilirse ömrü boyunca namaz kılanların büyük bir ekseriyeti sağlam insanlardır. Namazın manevi faydasına gelince. Her gün 5 defa namaz kılmak yani 5 defa Allahü Teala'nın huzuruna çıkmak Allahü Teala'yı sık sık hatırlamak demektir. Allah-u inanan, ondan korkan insan, onun emirlerinin dışına çıkmış ise, namaz saatlerinde hatasını anlar. O hatayı tekrar etmekten kaçınır, kendini ıslah etmek yolunu arar ve bulur. Kendini ıslah etmek, belki ilk zamanlarda kolay olmaz. Fakat, namaza devam ettikçe, Allahü u emirlerini yapar, ve yasaklarından kaçınır. Böylelikle kamil bir insan salih bir müslüman olmak yoluna girer. Namaz insanları doğru yola götürmek için en güzel bir vasıtadır. Namaz her Müslümanı kusursuz bir insan haline getirir. Böyle insanların meydana getirdiği topluluk da ne mutlu bir topluluk olur. Namaz Müslümanlığın temel taşıdır. Temelsiz bir bina sağlam olmadığı gibi namazsız Müslümanlık da günün birinde yıkılmaya mahkumdur. Namaz Allahü Teala'yı sık sık hatırlamaya sebeptir, demiştik. Namazı terk etmek Allahü Teala'yı unutmaya sebep olur. Allahü Teala kendisini unutanları affetmiyor. Kendisini unutanlara Bakara suresinin 7. ayetinde mealen onların kalplerini mühürledik buyurdu. Bu hale gelmekten Allahü Teala cümlemizi korusun. Amin. Namaz işlerimizi, kazancımızı aksatıyor. Bilhassa öğle ve ikindi namazlarında abdest almak ve namaz kılmak zordur diyenler var. Bunların bu sözleri yersizdir. Çünkü bütün medeni memleketlerde ve her iş yerinde öğle zamanında en az bir saat yemek zamanı ayrılmıştır. Bu zamanda abdest almak ve namaz kılmak için 15 dakika kâfidir. İkindi zamanında ise öğle abdesti ile 5 veya 10 dakika içinde namazını kılmak mümkündür. Namaz Dünya ve ahiret saadetlerinin kapısını açan bir anahtardır. Bu anahtarı ele geçirmek herkesin elindedir. Nihayet Allahü Teala'ya inanan ve tembel olmayan bir Müslüman bu anahtarı elde edebilir. Bu bir irade ve azmişidir. Namazını kılan kimse Allahü Teala'ya samimiyetle inandığının kuvvetli bir delilini de göstermiş olmaktadır. Gösteriş için namaz kılmak, riyakarlıktır. Böyle namaz kabul edilmez. Zamanımızda, gösteriş için namaz kılan, hemen hemen kalmamış gibidir. Aksine, namaz kıldığını saklayanlar çoktur. Çünkü zamanımızda, namaz kılanları, gerici, yobaz, mürteci, eski kafalı gibi, hakaret edici ve küçültücü sıfatlarla alaya almak ve onları horlamak gibi haller almış yürümüştür. Bunların şerrinden korunmak için namaz kılmayı bu gibilerden saklamak caizdir. Namaz kılmanın zevkine eren bir Müslüman artık onu bırakamaz. 12. Orucun faziletleri Allah-u Teala senede bir ay Ramazan-ı Şerif ayında gündüzleri oruç tutmayı emretmiştir. Allah-u Teala bu emri sebepsiz vermemiştir. Oruç insanlara hem maddi hem de manevi faydalar sağlar. Bütün bir sene çeşitli yemekleri eritmek için yorulan insan midesi ve bağırsakları senede bir ay dinlenerek sağlığını korumuş olur. İftarda çok yememek şartıyla. Bu maddi faydesidir. Manevi faydası da şudur. Oruç tutan bir insan aç kalmış bir insanın çektiği ızdırabı bizzat hissederek fakir insanlara yardım etmek ihtiyacını duyar. Bu da insanların birbirlerine yardım etmelerine sebep olur. Birbirlerine yardım eden insan topluluğu arasında ise çekişmeler olmaz. Bundan başka Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için gündüzleri bir ay oruç tutan bir Müslüman Allahü Teala'nın emirlerini yapmak ihtiyadını da kazanır. Böylelikle Allahü Teala'nın başka emirlerini yapmaya da istidat peydâ eder. 13 Kanaat rıza, her günkü halinden memnun olmak, her halinden Allahü Teala'ya şükür ve hamd etmek, kanaat sahibi olmak demektir. Kendinden daha iyi mevkide, kendinden daha zengin, kendinden daha kuvvetli, kendinden daha güzel bir insanı kıskanmayarak, kendi halinden memnun ve razı olan insanın evvela Kalbi rahattır. Sonra da en mühimi Allahü Teala'nın sevgili kuludur. Sevgili olmanın sebebi şudur: Allahü Teala'nın kendisine verdiğinden memnun ve razıdır. Bunun için Allahü Teala da ondan razıdır. Kanaat, bitmez tükenmez bir hazinedir. Kanatkar olmayan bir zengin, kanatkar olan bir fakirden daha fena durumdadır. Çünkü o zenginin kalbi rahat değildir. Kanatkar olan fakir ise kalbi rahat olduğu için sanki bir hazine içinde yaşamaktadır. Rıza demek Allahü Teala'dan gelen her şeye razı olmak demektir. Allahü Teala'dan bir felaket gelse ona da rıza gösterir. Kimseye şikayet etmez. Bu. Her insanın yapabileceği bir iş değildir. Fakat bunu yapabilen büyük bir insandır. Böyle insanlarda peygamberlere aleyhümüs salavatü ve teslimat mahsus sabr ve tahammül var demektir. Allahü Teala'nın büyüklüğüne inandığı derecede insan bu tahammülü ve bu rızayı gösterebilir. Gıpta edilecek bir meziyettir. 14. Haset Kıskançlık Başkasının kendinden üstün olan her şeyini kıskanan, yani ondaki üstünlüğün yalnız kendinde olmasını isteyen insana kıskanç denir. Bu hal, insanlığın en kötü huylarından biridir. Kıskanç insan, ömrü boyunca rahatsız insandır. Böyle insanlar, kendinden aşağı olan insanı görmez de, kendinden yüksek, ve varlıklı insanın her şeyini görür ve onu kıskanır. Kıskanç insan Allahü Taa'lanın kendisine verdiği şeylere razı olmayan insan demektir. Allahü Taa'lanın verdiğine razı olmayan insandan Allahü Taa'la da razı olmaz. Allahü Taa'lanın bir insandan razı olmaması ise felaketlerin en büyüğüdür. Artık o insan dünyada da Ahirette de hüsran içindedir, yani zarardadır. Bunun için kendisinde kıskançlık ve haset duygusu olduğunu görenler yavaş yavaş bu huylarından sıyrılmalıdır. Bu pek mümkündür. İnsanlar kendilerini istedikleri kadar ıslah edebilir. Kıskançlıktan kurtulanlar rahat ve huzura kavuşur. Bu iş. Zenginlik ve fakirlik işi değildir. Bu iş kalbin zenginliği ve fakirliği işidir. Nice fakirler vardır ki bir lokma ekmeği kazandığı zaman Allahü Teala'ya şükreder ve zenginlerin halini düşünmez bile. Nice zenginler de vardır ki milyonlarına daha birkaç milyon ekleyemediği için üzüntü içindedir. Kıskanç insan başka bir insanın kendinden iyi giyinmesini İyi yaşamasını hazmedemez. Yani, onun boyunu, posunu, güzelliğini, çalışkanlığını, başarısını kıskanır. Daha kötüsü, onun başına gelen fenalıklara sevinir. İşte bu hal, kıskançlığın en kötü derecesidir. Böyle insandan, Allahü Teala'nın yardımı kesilebilir. Daha da mahrum olurlar. İyi kalpli, ve herkesin iyiliğini isteyen insan Allahü Teala'nın Teâlâ'nın himayesinde demektir. Büyük Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir hadisi şerifi var. Bir Müslüman kendisine istediği bir iyiliği başka bir Müslüman için istemezse ve bir Müslüman kendisine gelecek bir kötülüğü istemediği halde o kötülüğü başka bir Müslüman için isterse, onun imanı tam değildir buyurmuştur. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız kendisini düşünenleri beğenmiyor. Başka Müslümanları düşünenleri beğeniyor ve öyle yapmalarını istiyor. Düşünün bir kere, bütün dünya, Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem, bu emirlerini yapmış olsa dünyada kavga gürültü kalır mı? 15. İnsanlara, bilhassa Müslümanlara iyilik etmek, kalp kırmamak. Bir insanın başka bir insana, bilhassa Müslüman'a iyilik etmesi Allahü Teala'nın en çok sevdiği bir haldir. İyilik çeşitli olur para ile olur vücut yardımı ile fikir yardımı ile ve muhtelif yollarla olur İnsanın elinden hiçbir yardım gelmezse Allahü Teala'nın kuluna güler yüz gösterirse onun bile sevabı vardır Cevap veremedik kitabında 147. mektuba ve mektubat tercümesinde 98. mektuba bakınız Allahü Teala benim kullarıma yardım edene ben fazlasıyla yardım ederim. Buyuruyor. Elinden yardım geldiği halde yardımı esirgeyen insan Allahü Teala'nın indinde sevgili bir kul olabilir mi? İnsanların kalbini kırmak ise Allahü Teala'nın gadabını üzerine çekmek demektir. Bundan çok kaçınmalıdır. İnsan kalbi. Allahü Teala'nın sevgisinin tecelli ettiği bir yerdir. Oraya dokunmak çok tehlikelidir. Hele o kalpte Allahü Teala'nın korkusu ve Allahü Teala'nın sevgisi varsa onu incitmekten son derece kaçınmalıdır. 16. Anne hakkı. Dünyada bir insan için anne hakkından. Daha ehemmiyetli bir hak yoktur. Düşünmeli ki, anne, çocuğunu dokuz ay karnında taşıyor. Onu kendi kanıyla besliyor. Büyük bir ızdırap, büyük bir heyecanla onu dünyaya getiriyor. Bebek iken, onun için aylarca uykusuz kalıyor. Kendi sütü ile besliyor. Sonra onun her yaştaki yaramazlıklarını çekiyor. Bu zahmetler, para ile, menfaat ile olur işler değildir. Bu zahmetlere anne, ancak Allahü Teala'nın Teâlâ'nın verdiği şefkat duygusuyla tahammül edebiliyor. Bu büyük zahmet karşısında, çocuğun, annesine neler borçlu olduğu meydandadır. Çok zaman çocuk, annesinin hakkını ödeyecek zamanı ve imkânı bulamıyor. Annesine isyankâr olan bir çocuk, Artık bir asi, bir eşkıyadan farksız bir insan demektir. Bu çocuğun büyüdükten sonra, annesini dinlememesi, onu üzmesi, ona eziyet etmesi, insanı çileden çıkardığı gibi, allah Teala'nın Teâlâ'nın gadabını, cezasını kendi üzerine çekmiş olmaz mı? Ne yazık ki, pek çok çocuklar, gençliğin verdiği hoyratlık ve kadir bilmemek yüzünden, annelerinin haklarını çiğniyorlar. Onları üzüyorlar. Böyle anneler bazen zor durumda kalarak, çocuğu için Allahü Teala'dan bed beddua ederse, bu dua kabul olabilir. O zaman çocuk, dünyadayken bile cezasını çeker. Ahiretteki cezası ise, tasavvur edilemeyecek derecede acıdır. Biraz idraklı ve anlayışlı olan bir çocuk, Annesinin hakkını düşünebilir ve onun dediklerini seve seve yapar. Onun gönlünü kazanmaya dikkat eder. Eğer çocuk, annesinin kalbini kırmış ise, hemen af dilemeli, bir daha onu gücendirmemeli. İkinci veya üçüncü defa annesinin kalbini kırmış ise, tekrar af dilemeli, artık bir daha gönlünü kırmamaya dikkat etmelidir. Anne hakkı üzerinde olarak ahirete gidenlerin akibeti çok acıdır. 17. İffet, namus karlık. Allah müdahale insan neslini devam ettirmek için erkek ve kadınları birbirlerine karşı cazip kılmıştır. Aynı zamanda bu kuvvetli duygu karşısında insanları dünyada çetin bir imtihana tabi tutmuştur. Dünyadaki kısa ömrümüz içinde en zor imtihan iffet imtihanıdır. Bu imtihanda kazanan bir insan dünya ve ahiretin kahramanıdır. İnsanların kemali yani kusursuz olması veya insanın düşüklüğü daha ziyade iffet işinde belli olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde iffetini muhafaza edenlere Büyük mükafatlar vaad etmiş ve müjdeler vermiştir. İffetini muhafaza etmeyenlere de cehennem azabını göstermiştir. Allahü Teala iffetsizleri bir insanı öldüren bir katil ile bir tutmaktadır. İnsan günahlarının belki de yüzde doksanı iftet mevzu içindedir. İffetsiz insan Allahü Teala'nın indinde günahkar olduğu gibi. İnsan topluluğu içinde de günahkar ve şerefsizdir. Bir fahişenin cemiyet içindeki haysiyet ve itibarı ile bir köpeğin itibarı arasında hemen hiçbir fark yok gibidir. Erkeklik ve dişilik duyguları insanlarda da hayvanda da vardır. Hayvanlarda utanma hissi olmadığı için onlar bu duygularını gizlemezler. İnsanlar ise Haya, şeref ve haysiyet duygularına sahip oldukları için, erkeklik ve dişilik hislerine karşı çeşitli ve meşru yolları ararlar. Bir insanın ve bir ailenin şerefi ve itibarı, bu duygu karşısındaki tutumu ile ölçülür. Zengin ve çok güzel bir kadın, eğer iffetsiz ise şerefi yoktur, itibarı kırıktır. Cemiyet nazarında o bir fahişedir. Fakir ve afif bir kadın ise her yerde her zaman itibarlıdır. Hürmete layıktır. Bu söylediklerimiz normal ve temiz bir cemiyetin iffet ölçüleridir. İffet kaidelerini ayaklar altına almış, azgın bir hayvan sürüsü gibi yalnız hayvani hisleri peşinde koşan insan toplulukları bu sözlerle alay ederler. Onlar için konuşulacak sözümüz yoktur. Yalnız onlara Allahu Teala istiğfa etsin diyebiliriz. Dünyadaki pek çok rezaletler, cinayetler, kavgalar, kıskançlıklar, hülasa bütün fenalıklar iffetsizlik yüzünden meydana gelmektedir. İnsanların pek çoğu iffetsizliğin fenalıklarını bildikleri halde kendilerini bu fena yollara sapmaktan alıkoyamazlar. Bu kuvvetli duygu karşısında insanları zapt edecek, onları selamet yoluna çıkaracak çareler nelerdir? Bu terbiye ve ahlak meselesidir. Din ahlak demektir demiştik. Bu mühim mevzuda da yine din terbiyesi birinci planda rol oynamaktadır. Allahü Teala'dan korkmasını öğrenmiş Hakikaten Allahu Teala'dan korkan bir insan iffetsiz olamaz. O halde çocuklarımıza Allahu Teala'nın korkusunu öğretmeye çalışmak bizim için en başta gelen vazife oluyor. Allahu Teala'dan korkmak için Allahu Teala'yı iyi bilmek lazımdır. Allahu Teala'yı bilmek için onun büyüklüğünü ve sıfatlarını öğrenmek mecburiyetindeyiz. Allahü Teala'yı hiç düşünmeyen bir topluluk için Allahü Teala'nın korkusuna sahip olmak kolay değildir. Allahü Teala'dan korkmak da bir bilgi, bir çalışma ve bir gayret işidir. Durup dururken Allahü Teala'nın korkusu meydana gelmez. Bu korkuyu Allahü Teala dilediği kuluna kolaylık da da verir. Allahü Teala'dan korkmak bir insan için iyi alamettir. Bilhassa büyük şehirlerde iffet işi tehlikeli bir istikamettedir. Bir genç kızın kendi başına yalnız kendi aklı ve idrakiyle iffetini muhafaza etmesi cidden güçtür. O genç kız eğer biraz da güzelse, hatıra ve hayale gelmeyen tehlikelerle çevrilmiş demektir. Bu tehlike, mektepte, yollarda, otobüste, komşularda, Hatta evinin içinde yakasını bırakmaz. Hele o kızcağız, kadınlık duygusuna karşı koymasını bilmeyecek derecede zayıf ahlaklı ise, o zaman tehlike iki misli artmış demektir. İşte bunun içindir ki, genç kızın beş dakikasını bile kontrolsüz bırakmak asla caiz değildir. Ev içinde anne kontrolü, ev dışında Baba kontrolü onları koruyucu melek gibi takip etmelidir. Kızım, belki babanın ömrü seni korumaya kifayet etmeyecektir. Annen belki seni her yerde, her zaman takip edemeyecektir. Bu takdirde sen sahipsiz, tehlikeler karşısında aciz bir mahluk olarak ahlaksızların elinde bir oyuncak mı olacaksın? Allahü Teala seni bu akibetten muhafaza etsin. Amin. Seni evvela Allahü Teala'nın büyüklüğüne ve onun himayesine emanet ederim. Ondan sonra da yine Allahü Teala'nın sana verdiği aklını kullanarak bu tehlikelere düşmemeye çalışmanı sana tavsiye ederim. Kızım, öyle bir zamanda, öyle bir mekanda yaşayacaksın ki herkesten her yerde sana zarar gelebilir. Bu zarar senin parana, puluna değil, iffet, şeref ve haysiyetinedir. Paraya olan zarar telafi edilebilir. Manevi zarar yerine konamaz. Cemiyet içinde öyle haşerat, öyle ahlaksızlar vardır ki bunların içinde genç kadın ve genç kız için şerefiyle yaşamak cidden güç olur. Bunun güçlüğü yalnız başkalarından değil bizzat kendi varlığından gelmektedir. Eğer sen de kadınlık duygusunun tesiri altında kalır ve kendine hakim olamazsan iffetsizliğin ve ahlaksızlığın çukuruna düşersin. Bu çukura düşenlerden kurtulabilen azdır. Sen kadınlık duygusuna karşı haysiyetli ve meşru yolları aramalısın. Sen de herkes gibi evlenebilirsin. Ahlakın güzel olduktan sonra evlenmemek için hiçbir sebep yok demektir. Evlenmeden evvel birçok kızların yaptığı gibi flört yapmaya asla heves etme. Bu tecrübe mutlak tehlikelidir. Esasen flört yapılan insanla evlenmek çok zaman saadeti getirmez. İffeti muhafaza için ikinci bir çare genç erkek ve genç kızı zamanında evlendirmektir. Üçüncü çare, iffeti zedeleyecek her yerden uzaklaşmak yoludur. Mesela, kız ve erkek toplulukları, onlarla beraber gezintiler, danslar, plaja gitmek, erkekle beraber sinemaya gitmek, içki içmek, ahlaksız ve zayıf insanlarla arkadaşlık etmek vesaire gibi genç kız veya kadını baştan çıkarma yollarının her çeşidinden uzak durmak, Tehlikeden uzaklaşmak demektir. Gençliğin hakkı veya eğlence ismi altındaki bu gibi davranışlar, genç kızı veya kadını elde etmek için birer tuzaktır. Bunun tuzak olduğuna inanmayan bir genç kız, tuzağın içine düştükten sonra aklı başına gelir. Fakat iş işten geçmiştir. Yukarıda saydığımız eğlence veya tuzağın, Zahiri güzelliğine ve cazibesine kapılan kızlar erkeklerin elinde yavaş yavaş veya çabucak birer oyuncak hanına gelir. En kendine güvenen bir kız bile onların karşısında sonuna kadar mukavemet edemez. Yakışıklı bir erkeğin aldatıcı tebessümü karşısında mağlup olabilir. Artık o kız tuzağa düşmüş demektir. Hele bunu kız kendisi de istemiş ise Artık tehlikenin içine girmiştir. O tuzaktan kurtulan pek azdır veya yoktur. Halbuki o tuzak dediğimiz eğlence yerlerine gitmemek daha kolay bir iştir. Göz görmeyince gönül tahammül eder diye bir ata sözü vardır. Oraya gitmeyen bir genç kız, oranın cazibesinden ve tehlikesinden kurtulmuş olur. Giderse kurtulmak da kolay değildir. Bunu nasihat olsun diye söylemiyoruz tecrübelere güvenerek söylüyoruz. İffet bir genç kızın veya kadının değeri milyonlar eden bir mücevheridir. Bu mücevheri ele geçirmek için Allahü Teala'dan korkmayan her erkek bütün şeytanlığını kullanır. Ele geçirdikten sonra maksadına erişmiştir. Artık o mücevherlikten çıkmış adi bir taş olmuştur. Sokağa atılıverir. Bu alışverişte erkek bir namus hırsızıdır. Kadın ise, mücevherini çaldırmış bir zavallıdır. 18. Bir genç kızın giyinişi nasıl olmalı? Genç kız, fazla göze çarpmayacak tarzda, temiz ve ciddi bir kıyafette görünmelidir. Kendini beğendirmek için fazla süslenmek, ahlak hakkında şüphe uyandırır. Erkeklere kendini beğendirmek için, Kızın bazı uzuvlarını, göğsünü veya bacaklarını teşhir etmesi, düşük bir ahlakın belirtisidir. Kendisinin ve ailesinin şeref ve haysiyetini düşünen bir kızın, ciddi giyinmesi şarttır. Bir kızın, göğsünü mümkün mertebe, belirsiz bir halde gösterecek tarzda giyinmesi, elbisesinin ve etekliğinin pileli olması, onun bir, Ciddi ev kızı olduğuna delil sayılır. Müslüman kızı nasıl giyinmelidir? Bunun cevabı Saadet Ebediyye kitabının birinci kısım 58. maddede yazılıdır. 19. Topluluk içinde yolda bir kızın hareket tarzı, davranışı nasıl olmalı. Yapmacıksız olarak, mütevazi, iddiasız ve terbiyeli bir tavır Genç kıza en yakışan bir davranıştır. Bir genç kızın etrafındaki insanları hiçe sayan, saygısız ve küstah davranışları terbiyesizlik alametidir. İyi ahlaklı ve normal bir kız bir erkeğe dikkatle ve alaka ile bakmaz. Mecburiyet yoksa ve mümkün ise bakmamak en salim bir harekettir. Bunu da suni olarak değil tabiî olarak yapmalıdır. Bir kızın, genç bir erkeğin yüzüne pervasızca bakması, küstah ve mütecaviz erkeklere, bu tip kızlara musallat olmak için cesaret verir. Kızın, bir erkeğe ümmit verecek tarzda davranışı, o kıza felaket getirebilir. İnsanların, yüzlerindeki değişiklik kadar, huy ve ahlakları da değişiktir. Güzel ve iyi yüzlü insan mutlaka iyi ahlaklı insan demek değildir. Alaka toplamak ister gibi, değişik bir eda ve hoppa bir tavır ile yürümek, iyi bir intiba bırakmaz. Böyleleri alay mevzuu ve gülünç olur. Bir kızın giyinişi, yürüyüşü ve hareket tarzları onun dini inanışı, ahlakı ve karaktere hakkında bir fikir verebilir. Yarın bir senin lütf ve kerem ve inayetinle büyük sıkıntılar görmeden uzun bir ömür yaşadım. Bu hayatın içinde sana karşı pek çok günah işledim. İrade-i cüz'iyye'mi senin razı olmadığın şeylere sarf ettim. Artık sana rücu etmek zamanım pek yakın. Bundan sonraki dünya ve ahiret hayatımın safhaları şu olacak. Dünya elemleri, sekeratül mevt, kabir hayatı, haşr alemi, mükafat ve mücazat ihtimalleri. Büyük günahlarımla bu tehlikeli geçitlerden nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Affına kavuşamazsam halim ne olacak? İstiğfar ve dualarım kabule layık olacak mı bilmiyorum. Senin af ve mağfiret sıfatın tek ümidim. Senden başka kime sığınabilirim? Ya Rabbi, sana inanıyorum. Kitabında bildirdiğin gibi inanıyorum. Kitabına ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem inanıyorum. Kudutsuz büyüklüğünü anlatan kainatı gözlerimle görüyorum. Azametini bana ihsan ettiğin aklımla anlıyorum. Günahlarımın af ve mafiret deryan içinde bir damla bile olmadığını da biliyorum. İstediğim günahlardan pişmanlık duyuyorum. Pişmanlık duygularımı eksiltme. Bu duygularımı elem derecesine çıkart yarabbi. Ya Rabbi, sen affetmeyi seviyorsun. Beni de affettiğin kulların içine al. Sen gafururrahimsin Ya Rabbi. Emekli Tüm General Hayri Aytepe. Hayri Aytepe. Rahmetullahi Teâlâ Aleyh, 1387, miladi 1966 yılı, Eylül'ün ikinci cumartesi günü vefat etmiştir. Edirne Kapı Kabristan'ındadır. Allah, insan ve namaz. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Her şeyi yaratan ve varlıkta durduran bir Allah vardır. Allah yok denirse hiçbir şey var olamaz. 980. sahifede, Havak kelimesine bakınız. Her insanın hayatı üç zamana ayrılır: dünya, kabir ve ahiret hayatı. Ahiret hayatı cennet ve cehennem olarak ikidir. Allah'ın sevdikleri cennette nimetler içinde sonsuz yaşayacak, sevmedikleri ise cehennemde sonsuz yanacaktır. Allahü Teala kendisinin var olduğuna inananları ve dünyada her an onu düşünenleri ve emirlerini yapanları sever. Her gün beş vakit namaz kılan, onu hiç unutmaz. Namaz, insanı bu saadete kavuşturur. Namaz kılmayan ve bunları kaza etmeyen, cehennemde yanacaktır. Yüzüğünde ne yazılıydı, bilsen Süleyman'ın, Sakın aldanma yoktur vefası dünyanın mesut o kimsedir ki bütün kazandığını yiye bırakıp sevindirmeye düşmanın.